47. konu, Hişam bin As'ın birisiyle birlikte Heraklius'e gönderilmesi, Hişam bin As el-Emevi şöyle anlatıyor, benimle bir başka şahıs kendisini İslam'a davet etmek üzere Heraklius'e gönderildik, biz başkent Dımaşka vardık, orada Cebele bin Eyhem el-Gassani'ye misafir olduk, onun yanına girdiğimizde o bir tahtın üstünde oturuyordu, bizimle konuşması için birisini gönderdi, bunun üzerine şöyle dedik, biz eycisiyle değil bizzat kralla konuşmak üzere geldik, eğer izin verirse kendisiyle konuşuruz, aksi takdirde hiç kimseyle konuşmayız, elçi gitti ve durumu ona anlattı, o da huzuruna girmemiz için bize izin verdi ve, konuşunuz, dedi, ben kendisiyle konuşarak onu İslam'a davet ettim, üzerinde siyah bir elbise vardı, ona, sırtınızdaki bu siyah giysiler nedir, dedim, bana şöyle cevap verdi, Bunları giydim ve sizi Şam topraklarından kovmadıkça da çıkarmayacağıma dair yemin ettim, biz de ona şöyle dedik, şunu bil ki Allah'ın izniyle şu anda üzerinde bulunduğun yerler ile en büyük imparatorluk vasfında elinden alınacaktır, bunları bize Peygamberimiz haber vermiştir, Heraklius, bunları yapacak olanlar siz değilsiniz, onlar gündüzleri oruç tutup geceleri ibadete dalan kimseler olacaktır, dedi.